Geceye saygı gösteren Müslümanları bir daha affediyor. Şaban-ı Şerif'in tam 15. gecesi Berat gecesi Bütün mümin kullarını Mevla bir daha affediyor. Muhterem <gülüyor> Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'in Birinde başlıyor afiyet, Bir daha affediyor Bir daha affediyor Bir daha affediyor.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 bayram namazı kılmıyor, aynen Rasulü'l-i Ekrem böyle buyuyorlar. Melekler kapılara dururlar قُومُوا مَغْفُورَا لَكُمْ Ey Allah'ın kulları! Ömrünüzün bütün suç, kusur ve günahlarını Mevla affetti. Tertemiz olarak evlerinize gidiriz. Bu terem bütün bunlar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 dersimin selafasını tezyin eden ayeti kerime de ı Hak çok açık olarak ifade buyuruyor. Kasenüdillah. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Muhammed'im seni biz ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Muhterem cemaat dikkat ederseniz Cenab-ı Hak ve ma erselnâke illâ rahmeten lil müminîn, rahmeten lil buyurmuyor. Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Dağlar ve taşlar, uçan kuşlar, karıncadan file, zerreden kürelere bütün kainata hususuyla İslam alimine müminler ve Müslümanlara seni rahmet olarak gönderdik Muhammed'in. <gülüyor> ve biz Kapı muhterem cemaati ve biz o peygambere ümmetiz elhamdülillahirrahmanirrahim. Şanslıyız. Muhterem müminler geçen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 Kim bilir, kim bilir yarına çıkacağımızı. Belki köylü amcanın dediği gibi yarın tası gün omuzumuzda hocanızı kapı götüreyim siz. Dünya ayrılıklar dünyası muhterem mimiler, Ya Vuslatı da, süruru da, meşesi de böyle bir gün sona ereceğiz. ''Ama Mevlamız, ömrümüze bereket ihsan buyursun, amelimize bereket ihsan buyursun, konuşmalarımıza bereket ihsan buyursun, gönüller ve ruhlarda tesirini ilâ kıyâm daim kılsın.'' Latife olarak söylüyorum muhterem Müslümanlar, hamd ediyorum radyuma, Hollandalar, Almanyalar, Belçikalar, İsviçreler, Viyanalar Ayak izlerimiz atımızın nal izleriyle dolu ve milyonla bantlar var Kabe'nin karşısından Resulullah'ın huzuru Medine'mize varıncaya kadar Muhterem Hani Latife'ye de ihtiyaç var Mekke-i Mükerreme'de bundan üç sene evvel sabah namazında Hanam-ı Şerif'ten çıktım. Mesafede şöyle bulunduğumuz yerimiz Ciyat Oteli'ne doğru gelirken arkadan bir delikanlı'yı tanıdığım bir kimseye benzettim. Maşallah, arkasından böyle diyorum, ben kendi yüzünü görmedim. Maşallah, maşallah, genç adamın erkenden kalkıp haram ilahiye gelişi tebrik gerektirir maşallahı, on defa söyledim belki. Delikanlı döndü ki o tanıdığım kişi değilmiş, benzetmişim. Yavrucağızım kusura bakma dedim. Seni bir delikanlı tanıdığıma benzettim dedim, ama sen de benim zaten manevi evladımsın dedim. Hocam tanıyabilir miyim dedi. ben eski Konya Müftisi Tahir büyük Hoca dedince, o hocam dedi. Belki ben de 20 bantınız var senelerdir. Şu hocamın sesini duydum, bir de kendisini görsem diye dua ederdim. Allah-u Celal'in şürtlü ettiği vesileye bakın dedi. Muhterem üminler, Kabe'nin karşısında böyle, Resulullah'ın huzurunda böyle. Ta Amerika'da dostlar, KonTV'den video kaseti götürmüşler, orada dinliyorlar. Hollanda'da delikanlılar toplantılarında, Konya'daki derslerimizi dinliyorlar. Bir pehlivan, Muhterem ünliler, bir pehlivan seneler evvel. Hocam dedi, dersi kasete aldım dedi.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 Bunların nuru pır pır kadrime gelmeye devam edecek. Bu bakımdan bayağı gönlünde bir rahatlık ve huzur var inşallah. Muhterem kardeşim